وما الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيج قلوبنا محمد باسم الله الشيطان وجي Bak Allah, inna Allah cahiret bima tamadun, akallahın azim. Ukarın ismını Allah, Allah'ın rafiyatını Allah, hamdun sultanın, nasihatleri, Allah Celle Celaluhu'nun bilmediklerinizi duymaya, çocuklarımızı yaşamaya, uygulamaya, bedelini ödemeye, seslice de her dünyada, her ahirette, aziz-i bahtiyar olmaya, karnesini alırsa sınıfını geçmiş olan bir çocuğum, neşlesi gibi bir neşmeşe, Allah ve Resulü'nün diğer ruhani yolu, diğer Cevab-ı huzuruna çıkmaya, Dinleyip de Ya Rabbi dinledik de itaat ettik. Bundan sonra bir daha eski zahilikler yok Allah'ım, eski derilikler yok Allah'ım, baş Allah'ım. Bu gecede sonra aynen ne türkü insan böyle uygulamaya, demeye Mevla Sünnet'i muvaffak eydetti. de dinlememiş gibi olmakta. Dünlerde batmaya ne derdi mi? Ya dünlerde tam batmuyor ne derdi? Polisleri zeyle edenekten, kuyruklarında bir istisna açmadan, ahirete gitmekten. Ama burada, ama orada, rezil isla olmaktan, karnesini alıp da sınıfında çıkmış bir üzülen, üzüntü diye mi? gücümcüğüyle Allah ve Resul'ün zoruna çıkmaktan, diğer ruhaniyunun huzulunda rezil-i Resulü olmaktan, neticede hizyata maruz kalmaktan, Cenab-ı Hak cümlemizi muhabbet eylesin. Bu âminler burada kalmayacak, bu âminler buradan bu şeye taşırılacak. Allah Celle Celaluhu âminlere hammanlık yapmaya, âmin hammanı olmaya, Yükleri muhakkak eylesin. Al sana bir güzel bir daha. Sen nesin şey kardeşim? Ben abim. Amin Hanbalıyım. Ben babamdır sana. O kadar. Bana ver. İslamiyet anamdır, tamam mı? İslamiyet babandır, tamam mı? Ben konuştum yerde, her birisi sensinle ben diyor. Yani benim anam babandır da, siz e, peki anamız babamız değildir anlamam. Ama cümle bazen öyle geliyor. Hitabet böyle gerektiriyor, onun için de konuşuyoruz. Veya bu kendi kafamdan gireyim. İsyan anamızdır. İsyan babamızdır. Anam veya anamız şimdiye kadar bizde kötü küslenmedir. Çocuk itirin sütfü ve doktorların ürettiğine göre, Dünya Sağlık Örgütü teşkilatlarının sürediğine göre, Çocuk itirin en peki güdağılık ve maddesi, anne cütüdür. Bir annenin sütünde, yani sütü şey olur mu? Allah o sütü hiç yediği yapar mı? O sütü emeği gerek fizyolojik yapısı, gerek sütü deyin aktiviteleri, onlara da daha farklı oluyor. Tamam, tamam. Peki, anam bana sütüye kadar, belki ama kucakta peşikse, şey, ama yatakta, ama koynundayken, bana anam bir şey vermedi. Bana anam zararlı bir şey vermedi. Aha! Şimdi sana söylüyorum, da soruyorum. Din ürün-i İslam, bize anamızda söyledi mi? İslamiyet şimdiye kadar bize, ana süküründen belki, yani peşke olmaz ya, İslamiyet bize, ayrı bir ana sükür, seferin emzirmiştir. İslam'ın mütezerliklerinde, şimdiye kadar için negatif bir şey yok. İnsan sağlığı gerek ruh sağlığı, gerekse çocuklar ve bedensel sağlık farkasında negatif bir etki görülmemiştir. İnsan bu anayı terk eder mi? İnsan bu anayı bırakır mı? Anasızın bir en hem hem bir küçük mesele icabında farklı bir şeyle birleşiyor. Şimdi pevdi yani küçüklere minima etkiliyorlar içiriyorlar. Aldanmalı. Allah kafesini tutuyor. Kucuk oluyor böyle, ufolo gibi böyle bir yarı bir şey böyle ama kafa basmıyor. Kucuğun kafası bir çarp gelmezken Oğlum, diyorsun, oğlum. Şey yok, diyor, bu birek bir merkez yok dersi diyor. Müslüman içinde ne var ne yok diyorlar. Tüm inler tüm inler tüm inler tüm inler. Ya Allah içinde. Yani bu insanlara ne olmuş ki kapalılar? Durdu bazı şeyler basmıyor. İdiklerimiz kadar güzel olmasaydı, o kadar insan yüzüne süper geçi, baytın solsaydı, belki bu bu bu kırılmanın nereden oluyor? Demek ki var bir ki var bir şeyler var güzel ya, Tabii adam malını satmak için evet, projekin üzerine yatacak ve yavrus da diyelim işte yani, mesela paketin üzerine yapacak domuz yağ kullanılmamıştır mesela. Adam kalkıp kesene, domuz yağ mı kullanıldı? diyecekler, atlanmadan, malını satacak belki. Şimdi Allah Cennet'le O'nun yarattığı maddelere bile, tavuğuna, karsuza, portakala, mangajala, sinabına, teknoloji müdahale etmediği zaman, Ekranıcı mesela normal atıyorsun, suyunu yükülleri veriyorsun, hadi bakalım, tabağa doğru asıyorsun hormonu, akşamleyin galerdeğer birikim içerisinde salatalık oluyor 20 santim, 3. gün parakosasyonunu İstanbul'a gönderiyor, şimdi size salatalık ye, gülü imanıyor. Almanya'da hormonla ilişkilen elmanın kilosu diyelim, 1 ee, Euro 1 Euro ise, Peki bak bizden sürük elma istiyorlar Ama hormonsuz. Yarısı böyle işte yani karakuru, gelip gelip mesaire. şeyler, o elmanın kilosu 5 euro. 5 Allah varmanlığı Müslüman istemiyor. Tamam mı? Cenab-ı noktada, son noktada tabi, Cenab-ı Hak Cezid-i -e -e Celal'in gelakmış ki dağlar gibi tabi Müslüman olmaya hepimizin muvaffat eylesin. İslami'ye geçmedi ki daha Hiç böyle yani horbanlı, morbanlı, çok yansınlığı var, var, yokun var, yok var, yokun var, Yoo. Peki insan bu İslam'a nasıl tanırsa eder? İnsan bu İslam'ı nasıl dinlemez Allah aşkına? Evlat olsun da anasını emmesin peki. Veya anası bir tek ona zararlı olsun, ha Mürünmüş mü? Bu tarafına çok istisna yiyiz. Şimdi bunun böyle olduğu insan sadece Ramazan'da karnamalı, anne evladına yılda bir ay meme vermiyor, küs vermiyor, on iki ay devamlı küs veriyor. Birini birini İslam'da aynı kestiriye tabidir. Aynı karnına ve kaideye tabidir. Böyleyse Ramazan'da orucunuz yeme, böyleyse Ramazan sorması, 6.000 Şev-i Maçgıd, 7.000 kitapta diyor ki, Hadis-i Taif'te bu oruç tuttuğundan dolayı vücudu diyor, siyah olmuştu diyor, intiya olmuştu. Hz. Ömer r.a sürekli oruç tutundan dolayı vücudu olmuştu. Bunu birden başaramazsın. Onlar bu durumda gelmedi. Ama bak, ama bak, ibadetler öyle bir noktaya geliyor ki, öyle bir maksimum noktaya tırmanıyor ki, oraya geldiği zaman açlık, naşlık veya Güneşli İbadetlerden dolayı of course yokarıkadar, yokarıkadar. Hakkı verildiğinde ne? Can oluyor, kan oluyor. İbadetlerin ah, ruha bakan benim faydası vardır, der. Beden hakkında benim faydası vardır. Sadece namazdan, sadece namazdan, sadece namazdan insan zenginlik oluşturdu. Hakkını destekleri, işte fonksiyonları anlatma kastlar. Epey uzun saat sunmak gerekiyor efsunlulara evet, da şu ayet vahit sözleri öyle gitti. Ama din hem dünyaya hem de o özel de böyle. Genelde din hem dünyayı, hem dünyayı hem de ahireti amade etmeye yönelik olarak göndermiş olan gecince. Biz hocalar hep şeyden sankiyor. Aile sadakan tarafından. Eyvallah ama bu yapar izdir elle. Mesela dinin bir çevresi olduğu vardı? vardır, dinin tabi, bir tabiatı özelliği, bir güzel ve şenel vardır. Bak hesap bu camiyi yapmıştır, bu caminin faküflik yapısı çok acayiptir. Şurada hotel Efe'nin bir saatleri dokusun, Elhamdülillahi ve bilalemine r-Rahmanlurrahim, malik yevmeti. Şurada dinleyen var ya, bir şey anlamıyor, <gülüyor> kuğulsüz geçiyor sahibi Bugün hanımlara ağız ettik, 1 be, saat 3 saatte talebeye konuştum, 5 saat. yani. Onun için sesimde 1 saat bak, üstüne bakmayın. Yarın sabah da eğer kalırsa, İsmail Ağa'da. Nasdan önce de yine İsmail'e konuşacağız. Bakalım nereye kadar. Bak, dede orayı yazın. Peki, atıştık yazısını nasıl yazın? Hoca şunları, Hacı Şerif zaman, Hoca şunu şunu takip edilir. Hacı okuyor, okuyor ama tek şey, fakala şey. elhamdülillahi rabbil alamin durdu ondan sonra ondan sonra malikiyevmiddin şey görüyor musunuz arkadaşlar Gittiği zaman elhamdülillahil azmirâle zîn el zâllâ i zâllâ i da bir böyle ya. Ama ne oluyor? Ne konuşuyor, ne diyor vesaire? Eğilin olmuyor. Peki bunlardan kaynaklanıyor. Hacı Kaysa Zahacımız ki Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kuran'ı zaman harfleri tek tek sayabilirsiniz diyor. Efendimizin şöyle okuyor. Eczap ne yapıyor? Bu stili bu uygulamayı taşa ve mimariye, tanata yansıtıyor. Bana bak, böyle ne güzeller var ne güzeller. Bak orada bir tane kuzda var, tamam mı? Bir tanah var, o Muhammed Mustafa'yı temsil eder. Bak 1, 2, 3, 4. Ulefayrâsi, Ebu Bekir, Omeh, Osman Ali, devri sünneti adam, inşaata yansıtıyor. Dinin bile böyle esprisi var. Bu direklerin sayısı iki, dört, altı tane. Bak, imani şartlar mı oldu? Kaç gibi İslam'ı şartlar mı olacaktı? Böyle neler, neler, neler, neler? Onun için ki yani, bu nokta uzuv gider ne gider? Gider de gider. Fransız Müşteşlik ve Oriyans Ali Ruiz, Mastik Monoğlu sırf bu konuda bir kitabı vardır. Yani Osmanlı inşa oldu, mimari eserlerken peydir bizde sen cemaat nasıl, sen bunu gelinmiştir. Hiç merak etti mi? Bak elin yavrulara geliyor, oranla. Sonra buradan aldığı ilhamla diyor ki, ''Ben kendi intikazına göre inşa edeceğim.'' vesaire ediyor. Elin adamı geliyor, elin mağazaya giriyor, adacığını alıyor, istifade ediyor. Ben şeyin şeye baktığı gibi sultan bakıyorum. Yok arkadaşlar, Bu dilimli İslam, affedersiniz, manda gözüyle anlaşılmıyor. Ama Şahin gözüne bakmak gerekiyor. Şahin, beş kere bir yukarıda zaman yerdeki darı tanesini bile görebiliyor. Şimdi ee, dedik ki, dilimli İslam anamızdır. İnsan anasına laf edipmez. Birisi annene söyler, canavar çekiliyorsun. Aslan kaplan kesiliyorsun peki. Ana için, ana için ne yapılması ki? Her şey yapılır. Ana, ana ha, vakit olsa da, İslamiyet ana ne? Bir de o anayı peki bir anlatsak bize. Genelde ana, genelde kadının İslam'daki değer ve emniyeti nedir? O emniyeti görünce, bu sefer yani aman Allah'ım, aman Allah'ım. Yani anaya yaptık değil. Elkaz, hanımına hitap ettiği zaman Ayşe, Fatma, Temez'dir. Gerçekten nuru aynıydı derdi, gözümün nuru derdi. Sultanım derdi, keşke aynım derdi. Ondan sonra, gözümün efendini yani edersin dedeyi vesaire falan aslında. Hanım, böyle onur ediliyordu. Şimdi efendim hanım sana, sanki sıradan geldi. Ehe, bu olsa olur, olmasa da olur vesaire gibi bir etayi. Aa, ya yok, yok, öyle değil. Bak, dedek Yavuz Goltan Seliman'ın süt annesi, orada yatıyor. Hemen şeyde, kereferin altında, kameratının camisi var. Meyoğlu'nun taktığında giderken, o cami arkasında böyle sessiz, sakin, yatıyor da kameraton. O kameraton, Yavuz'a süt verdi. Ana! Sen nasıl bir ana be? Onun süsü neydi peki? Adam sildi dünyayı, bir padişahı ağız veriyor mu, bir çok veriyor mu? Sanki diyor ki, benim bıraksa anamdan bahsetiyorlar. Padişdir. Tekra fazla konuşsak ondan sonra, oca çok uzaktı, şey oldu bu. Televizyon karşısında ne kadar duruyorsunuz? Üç safi mi? Kalmetsiz yapmak yok. Davadan dönemde vurmak lazım. Öyle ya da yok. Tarka ameliyete eferin konser derse, ısrar takip edersin, İbrahim Tatlısesi diyene gelse, beczar dinlersin belki. Yüzü fil savunma ve gizel müşteri, sinasın İngilizce İlahi Tiretleri ve zilanlarında, salon seksiyon seksiyon. Ben bu millet <gülüyor> <gülüyor> ben de şimdi mi kanlı kan mı ama hiç el geldi mi o da hiç dağıtma gözetilmiyor hiç <gülüyor> Allah'ın Resulü'nünün geldiği ay boy, ay boy, ay boy, öyle mi? öyle mi? bunlar Allah görüyor tamam mı? Allah Allah'u sayılayım, Allah'u sayılayım böyle kapraza düşmekten cizak yaparken cümleyi mahafaza eylesin ikinizde <gülüyor> ya gerçekten ya sen ha, daha sen de ağlayanlar var seccacetini gördüğü aşağıda isletenler var. Onlar da olmasa var ya, bazı hüskülükler var. Cenab-ı Hak bu hüskülüklere değinemiyor. Ah şükürde ne sözler var mı? Dediğimiz gibi. Bazı şeyler eğer Allah maklub ederse cennete sunuşuncak, bu da değil. Bazıların hüskülüklerine dinleyen Cenab-ı Hak aha bizi böyle idare ediyor. Dâhiyyette muâ, kubbitesin o o ilil bir hastalığa maruz kaldı dedi ki ya rabbi an görüyorsun beni beni geliyorum Allah dedi ben bu hastalığı çözülmeyeceğim lan Allah diyor dedi hastane diyor Allah şifa vermiyor ya rabbi eğer şifa mukadderse şifa mukadderse derim aşkımda eğer şifa var da kaza ve kaderde hep eh, eh, gecindirme Allah'ım veren özürsün der Allah'ım ask thank you and bless you Dert, Cenab-ı Hakk'ı kevsiyle geliyor. Deniyor ki kendisine, ''Ben kulumum hasta ve ızdıratlı işen yalvara yalvaraya, yalvara, yalvara, inmeye inmeye, ahu elini seke seke ve yalvarmasını dinlemeye doyamıyor. Burada bak, Mevla dert veriyor, Mevla sıkıntı veriyor, dile veriyor peki. Cenab-ı Hakk'ın kendisine ne acayip, Allah. Kimin aklına gelir ki bende o senin o kalif hali o karayaklık haline bakıyorda Mevla'nın o gözyaşlarınla, üst kristlarla dile getirdiğin, o sizeleri ve sünneleri dinlemeye koyamıyor Allah kendiseler. Sen de diyorsun, al bu kısım iyi benden, şu bulundasın, tamam eyvallah ama veleki, ama veleki temelde tarım da hoş, mutlum da hoş diyebilmelisin diyebilmeliyiz. Allah bu noktada hepimiz istabih kazanabilirsin. Şimdi ana İslami'ye söyle, tamam mı? Peki İslamet aynı zamanda babamdır benim. Sizin babamısın o kadar. İnsan babasının katiline dost olmaması lazım. İnsan baba katiline selamın aleyküm bile diyemez. Hatta baba katili olan bir evladım miras alması da cahil değildir. Babasını öldüren bir çocuk, yok. mirastan mağdum edinir. Bugün mücdet insanlarımız baba katili olmuştur. Yani İslamiyet'i katketsizdir. İslamiyet'ten ona miras kalan hiçbir şey yoktur. Bana bak, babana benziyeceksin. Babana benziyeceksin. Sen de, sen de. Aa kadınlar da hepimiz vesaire, ufak bir fark etmez babaya benzeyecek. E baba ne? Bilim, bilim, bilim. Eğer babaya benzeyeceksen, eğer babana benzeyeceksen ki, ormandaki ağzı ve salata benzer. Kaldı ki, kaldı ki, kaldı ki, o ağaç ne mübarekler ne muhteremdir. O ağaçta ne dünyasal gazlar var. O ağaçteki peki nümazdan bir enerji ve kaynağı peki. Keşfok ona benzeyip ya kadar olabilsek ama ruhsuz olmakta. Asik yani sana davet tekabir ette. Ben ruhsuz muyum abi diyor. Hayat ve Efendi vardı. Ankara efendim yani sende ya Allah'ımdandır. Ankara'nın bir kazası var Hayat diye. Gerçi Şevki Efendi, bağımda namaz kılarken gören diyor ki, baksın diyor bağımdaki bütün elma ağaçlara, Markeza Akademiyen, Saptıklı Fars, onunla beraber Hürriye gidiyor. Onunla beraber Teyze'ye gidiyor. Sana hayal geliyor değil mi? Senin kafan etikam işte. Açıklardan olur, tamam mı? Apı kafa diyebilecek bir şey yok. Niye? Maddeye hmm. yönelik düşünceler, artık böyle ekstra ve harika şeylerin anlaşılmasına mani oluyor. Hastayız hasta! Hastayız hasta! Hastayız hasta! Feda tutarsan sonra şimdi aaa, ooo, öyle şey mi yapacaksın? Olur mu? Sen bırak bu kafayı. Af değil sen, tamam mı? eğitim sistemimizin, yanlış eğitim sistemimizin bize vermiş olduğu Yanlış değer ve yargıları közü kenara. Bu kafayla hiçbir şey olmaz. Namrıflar'ı kürtüyesi ruhalşe gidecektir. Bir defa yeryemli siyasi olaylara dolayı gidemedi. İkinci defa gene keşifte geçti, gene olmadı. Peki gene yol emniyeti vesaire mümkün olmadı. Üçüncü sene şabir. bu kafayla hiçbir şey olmaz. İmam-ı Rabbani Kürtelik'in ruhu açığa Bir defa yövken bir siyasi olayların dolayı gidemezsin. İkinci defa gene tekes edecekti, gene olmadı. Peki gene yol eminiyeti vs. mümkün olmadı. Üçüncü sene Kâbe'ye gidip Kâbe'yi mağazlamayı kavk edecek. Halk edecekleri için Medine-i Bu seferde için sene yargı insan yakaladı. Bu seferde Üstad-ı Azeban'da zahi vefat etti. O sene kaldı. Sonra kendisine sendi ki, şey Ahmet-ül Fahri göstergendi. Kâmr-ı Râdâni ahmet O ki sensiz sendenleri, gönlüm Kâbî-i çekiyordu. Elinde olmayan engellersen dolayıya giremedim. Biz Kâbî'yi sana, seni bir yerde gönderiyoruz diyorlar. Kâbî-i Bağızam'a, Mekke-i Mükerreme'de, peki Allah'a kadar ki, doğru gidiyor. İmamı Rabbanı çağırsın Bak Hak kim ondaya taşağıma kalırsın diye öyle olmuştu. Rab yatırımda bilir diye. Benim efendim de aynen böyle olmuştu. Bana da kulağım. Kulağın sen ne kıymetlisin diye. İnsan ne bu kadar diye. Allah kabil sana Babuk yapan ki kılmanı gönderiyor. Sen kabil çağırttıyorsun derler kabil sana bir git ha çağırttırıyor. Senin ne acayip bir değeri var dünyada insana genelde bir insana peki, belki Müslüman'a bu kadar değer veren bir başka bir sistem var mı? ya, ya. Yok! Komünizcim polum Fakir ve kıymetini bil. Örnek etse bölümünde insanlar vardı. Bak var, İslamiyet ne yapıyor? Bak ama Rabbani'nin duyurduğu gibi namaz, konut, hac, zekat suretle kalmaz da eğer hakikate inkılap ederse yani Namaz vardır, bakır gibidir. Namaz vardır, altın gibidir. Eğer senin tehlikemenin, namaz yok orucu ol, bakır olarak kaldıysa bundan bir şey oluyor. Tamam mı? Ama eğer o bakırı altına çevirirken, bakır zaman neler oluyor? Bunun için insan, yeni müfirli İslam'ın diğer ve kıymetini bilmeli. Bizim ecdadımız, bizim ecdadımız eğlenceyi dahil, eğlenceyi dahil Müslümanlar kaçırmıştır. Müslümanlığı da eğlenceye dönüşmüş, anladınız mı? Yani bizim eşyal eğlenceyi, insanın eğlenme ihtiyacı vardı değil mi? Resul-i Ekrem natife yapardı, Resul-i Ekrem Nâ Vessellem Hz. Aişeva'da e yarış yapardı, resul Ekrem başka türlü çakaları vs. vardı. Bak ama, ama, ama, kesinlikle o eğlence esnasında İslam'ın sirkisini çok çocukken kaçırmıyordu. Eccas oradan bir fotokopi çekiyor ve eğlenceyi Müslümanlaştırıyor. Cirit oyunu mesela diye. Veya buna benzer diyet oyunu Müslümanlar da eğlenceye değiştirmiş. Nasıl mı belirtin? Adam eğlene getirmiş, ezanı kurduğunca camiye geliyor. Demirin dedi gibi, Aşk sever seven aşıkların Eğlençesi tevhid olur. Korkunan yanıkların Eğlençesi tevhid olur. Adam cihaza giderken derdi ki, Arkadaş, ben seriz kak hadi, Düğüne gidiyoruz, ulan derlerdi. Cihaza gidiyoruz, savaşa gidiyoruz demiyorlardı. Kak hadi, düğüne gidiyoruz, düğüne. Tamam var, ben de Namaz, namaz bir ordu şu. Ve namazda namaz bir ordu şuurudur. Onun toplumsal olarak, toplum olarak tuttuğu zaman bir ordu şuurudur. Bütün insanlar, hepsi teşir, tek bir noktaya konsantre olmuştur. Yani, nezleri yatırsın, hedef gözlüyorsun, o kadar. Savaş değil, yani, art zamanı değil. Hazar zamanında, sivil hayatta, savaş eğitimi var. Nerede? Namazda. Nerede? Uyutta. Nerede? Kaçta. İhaçta en harikası. Nerede? Egeçta. Ramazan gibi değil mi? Eyvallah. Sefer belli olması lazım. Yani ibadet seferleri için değil, savaş sefer belli demektir İbadetler eğer bu eklemle anlaşılırsa o zaman yarın senin de senin göteye diklem Zaten biz bu görüyoruz. İbadetler azimin en eğitimi gibidir. Ha. Bildiğimiz o gerçek savaş usta yedim gibi, usta bir gibidir. Ve sürekli savaş etten, nasıl bir peki? E hayat modeli bir konfoladıysa Sa'de-i yani mesela ezan okuduk camiye gelme konusunda Sa'de-i bir tekleme oldu. Ve sürekli binlere çok ateşli bir hutbe iradesi. Dedik, eyna, eyna, ben her bir vakit namaz karşılığı olarak, her birinize bir hayvan hudu Hepiniz camiye gidiyorsunuz değil mi? Böyle bir zihniyetli yani, gavi diyor, Kedip'in gavisi, cebbede askere itham eden bir komutan edası vardı diyor. Neticede, neticede, neticede Saad-i İkram, üç dört ülke diye döndü. Ertesi namazda, bu sonraki namaz geldi, gibi çıkıştaki gibi daftırlar. Savaşsa da sen ya, herkes öyle. Yani işte ezan ne oluyor? Birisi önce geldi, öbürü sonra geldi, ezan başladı, hurra! Yarın savaşta Resulü Ekrem hücum dediği zaman işte ezanın verdik olduğu mesajı veriyordu. Herkese geri gerekirse kalmıyordu. Tıpkı ezanı zaman insanlara cani'ye geldiği gibi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi savaşındayken ateş keşti sâd fokasmak yok. Bir sahabe oku böyle çekmişti, çekmişti, çekmişti. çekmişken dedi bari bu kosa geçmesin bıraktı. Giden o kişiyi vurdunuz. Resulü ekleyen sallallahu aleyhi ve sellem, ilah bırak, teşhis, manasından, mamut verdi. Bakar sahabe, bir tatlika peki, sabredemedi peki, dostlar efendi kendi başına gidesi ve sürekli bu sefer yani o adamın atmış olduğu hopla, kati tarafı bir müşrik'in öldüğünü duydu. Kati tarafı bu O da Muhammed diyor ki, he, ateş, genç, günahı bırak, bu adam teknokrat gibi adamı döndürdü, bir tohum atalım dediler. Fakta olacağı bu sahabeyi vurlar. Peygamber Efendimiz bu adamın cenabesini kılmaz. Sahabe-i İram'ın namazını sahabeyi, namazını kılmaz. Bu sahabenin namazını kılmaz. Orası derin bir kuyu gider de gider, gider de gider, gider de gider. Dinin öyle bir cücüsü vardır, samimiyyeti vardır. Allah bunun noktada cücüsü olmayaktır muhabbatıyız. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Zeyn-i Zeyn-i Zeyn-i Oğur buyuruyor ki La yüksesil amel oğur, ey iman sebefine müşerref olan kullarım. Gitte kulla, Allah'tan korkma. Öyle yaş işine geldiği gibi değil. Korkanlar nasıl korkuyorsa, aha öyle. Bu da çok... Yettimdi, kimas başka var inşallah. Geçe istekulla, belçen sor taslumlar kardın istigar. Herkes burada, yağmur için ne hazırlıyor, Ahiret için ne hazırlıyor, ana bir bakın. Artılar tekiler, artılar Allah'tan korkun. vida. İmda Allah'tan kimi maddeye. Artıklar istediyorum diye, sen al sen de haber daram diyor. Sen al bak senin cidalı ko, bunu aptalca olmaya, tanimli olmaya.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 Kepede giriş olan kiliseleri tamir için yaptıkları gayretleri takip ediyorum. Ben bu davan acone kendini kabul ediyorum. Çok müthiş çalışmalarlar mübeydettir. Allah'a gülüze razı olsun. El-Fatiha.